Yemin. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin günü. Yeni milletvekillerimiz sırayla kürsüye çıkıp esas itibariyle rejimi korumaya yönelik ruhsuz cümleleri okuyacak, buna uyacaklarına dair namus ve şeref sözü verecekler. Oysa siyasi yeminlerin tutulamayacağını yemini eden de bilir, dinleyen de. Tutulamaz çünkü devletin varlığı ve bağımsızlığı, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü, milletin kayıtsız ve şanssız egemenliği, hukukun üstünlüğü, demokratik ve layık cumhuriyet, Atatürk ilke ve inkılapları gibi kavramlar tamamen kişinin ideolojik duruşuna göre değişik anlamlar yüklenir. Keza toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı, insan hakları ve temel hürriyetler, anayasaya sadakat deyince her partinin ve her partili bireyin algısı, beklentisi farklıdır. Dolayısıyla bugün 550 defa tekrarlanacak cümlelerin her biri aslında başka bir telden çalıyor olacak. Bu kadar soyut ve değişken anlam öbeklerinin korunacağına ve bağlı kalınacağına dair büyük Türk milleti önünde içilen andın bugüne kadar neye yaradığını bilen varsa beri gelsin. Üstelik yemin edenlerin bir kısmı ellerinde imkan olsa yemin metninden bazı kısımları çıkarır, şu veya bu şekilde değiştirirdi. Şimdi ise tamamına inanmadıkları bir yemini dillendirerek apaçık bir yalana sürükleniyorlar. Keşke herkes kendi bileceğince yemin edebilse de bizler hangi vekilin hangi değerleri öncelediğini ayırt edebilme imkanına kavuşsak. Hani yabancı filmlerde evlenen, çiftler birbirlerine verecekleri sözleri günlerce düşünüp titizlikle hazırlarlar ya, işte öyle olsa sürprizli ve duygusal geçse yemin törenleri. Yeminin hukuki bağlayıcılığı yok. Aslında yemin Allah'a edilir. Kişi kaybetmekten en çok korktuğu, kendisi için en değerli şeyi öne sürerek hareketlerini sınırlandırıp bir doğrultu belirler. Söz konusu şekilde davranmazsa maddi ve manevi varlıklarını Tanrı iradesiyle yitirmeyi göze almıştır. Bu Rabbi arasında özel bir meseledir. Başkalarına duyurmaz. Siyasi nitelikli yeminlerin ise devletten çok milletin temel beklentilerini karşılaması icap eder. Niye? Adı üstünde devlet vekili değil, milletvekili seçiyoruz biz. Ben kendi adıma vekillerimden milletime söz veriyorum ki... ''Hiç yalan söylemeyeceğim. Her doğruyu ifade edemeyebilirim ama sarf ettiğim her söz somut anlamda gerçek olacak. Bana kimse, parti liderim dahi, ülke yararına inanmadığım bir kararı aldıramaz. Bilinçsizce parmak kaldırıp indiren bir milletvekili olmayacağım. Partimden biri, yoldan çıkarsa asla kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğim.'' şeklinde bir anda duymak isterim. Başka yemin metinleri de önerilebilir.'' Öfkemi yönetmeye, üç düşünüp bir konuşmaya söz veriyorum. Kimseyi elimle ve dilimle rencide etmeyeceğim. Yasama faaliyetimi başta kadınlar, çocuklar ve yoksullar olmak üzere tüm ezilenlere adayacağım. Ahlakım en büyük sermayedir. Kimseyi dini inançları sebebiyle yargılamayacak ve kendi inancım doğrultusunda zorlamayacak, siyaseti dindarlık vurgusuyla yapanlarla mücadele edeceğim.'' Vekilliğimi kendime ve yakınlarıma ran sağlama aracı olarak kullanmayacağıma ant içerim. Kim suçluysa onun üzerine gideceğim. Masum insanların cezalandırılması, gözda verilmesi ve taciz edilmesinin asla benim siyasi tavrım olmayacağına yemin ederim. Benim için millet kavramı sadece partime oy verenleri değil... Herkesi kapsar. Bu nedenle milleti oluşturan fertlerin temel insan haklarını partimin çıkarlarından daha önde tutacağıma namus sözü veririm. Size altına imzamı atacağım her yasada adaleti gözetme, kimseyi mağdur etmeme sözü veriyorum. Mutlak eşitliğin bazen adaleti karşılamadığını biliyorum. O nedenle milli gelir paylaşımında tüm dezavantajlı gruplara öncelik vereceğim. Ben bir hizmetkarım ve hep öyle kalacağım. Ne devletin çarkları arasında ezilip kaybolacağım ne de güç zehirlenmesi yaşayıp kabuk değiştireceğim. Bu tehlikeyi dava arkadaşlarımda gördüğümde isterse benim liderim olsun uyarı görevimi yerine getireceğim. Onurumla bağdaşmayan yollara zorlanırsam derhal sinenize döneceğime and içerim, diyor Nuri Akman, Zaman Gazetesi'ndeki yazısında.